Yeni bir Söz Güçüğü'n programına daha hoş geldiniz. Bugün bizim için aslında çok değerli bir gün. Çünkü ilk defa canlı program yapıyoruz. Bugün bizim için çok güzel bir gün. Ama aslında bugün öyle çok çok güzel bir konudan bahsetmek isterdik. Fakat edemeyeceğiz aslında. 25-27 Şubat tarihleri arasında 1. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi gerçekleşti. Yapılış bakımı açısından çok güzeldi. Fakat sonuçları aslında bizi pek tatmin etmedi. Bugün Zeynep Kılıç ile birlikte bu kongreyi konuşacağız. Hoş geldin Zeynep abla. Hoş bulduk Denizcim. sağ ol. Ben de çok heyecanlıyım. İlk canlı yayının <gülüyor> konuğu olmak dolayısıyla konuk efsane bir karışık biraz <gülüyor> belki ama çok keyifli. Ee, sen 25'inden beri yani cuma gününden beri oradaydın 3 gün boyunca. Birazcık böyle genel bir çerçevesinden bahseder misin kongre? Tabii. Ee, senin dediğin gibi çok önemli bir kongre oldu aslında. Ee, yani hani Türkiye'de ilk defa yapılan bir şey şu açıdan daha önce de çocuk hakları alanında bütün örgütlerin bir araya geldiği bir Çeşitli şeyler olmuştu çalışmalar ama bu sefer ilk defa çocuklar ve yetişkinler bir aradaydılar aslında. O açıdan çok önemliydi. Birlikte bir şeyleri tartışmayı denedik. Bunu biraz daha konuşacağız. Belki arkadaşlardan hmm. aldığımız geri bildirimler de var. Onu da paylaşacağız dinleyicilerle. Çok birlikte yapamadık sanki bunu. Asıl problemlerden bir tanesi buydu belki. Bir önemli nokta da şuydu aslında. Önümüzdeki beş yıl için çocuk politikalarını bütünleyecek ulusal strateji belgesi çıkarmaya çalıştık hmm. bu üç gün boyunca. Onda da çeşitli sıkıntılar yaşadık belki ama bu işin... Yapılmış olması, yapılıyor olması hala hazırda süreç devam ediyor. Bile kendi başına çok önemliydi. Onun için e, biraz zor, epey yorucu ama önemli bir hafta sonuydu. E, kongre'nin ikinci günün cumartesi günü yani 26 Şubat'ta bizim de Söz ekibi olarak bir sunumumuz evet, vardı. Evet siz de oradaydınız. Evet e, Seksek Odası'nda, <gülüyor> odaların ismi de çok komikti. Seksek Odası'nda Söz radyo programından bahsettik. E, bu kongreye katılan dört tane projeden bir tanesiydi. Evet. Ve e, Açık Radyo'dan projemiz hakkında birazcık bilgi verdik ben aslında daha fazla, daha kalabalık bir salonda, daha kalabalık insanlara en azından yaşatlarımızı projeyi anlatmayı düşünüyordum. Fakat yine çocuklardan çok büyüklerin olduğu bir sunum gerçekleşti. Ve işte arkadaşlarımızdan çok büyüklerin ev kaldırdığı bir oturum oldu. Sayın da demin dediğin gibi aslında çocuk katılımını isteyen bir kongreydi. Evet. Fakat çocuk katılımından çok konuşulan konuların dili, konuşmacıların... Hı hı. özellikle işi nehrli insanların konuşma dili çok ağır ve anlaşılmaz bir şekildeydi ve işte bu gerçekten çocuklar için çok yorucu geçmesine sebep oldu belki de bunun ee, senin kat ee, ya yani yoruculuk tabii hı hı. Bir işin bir tarafıydı muhtemelen hakikaten benim katıldığım oturumlardaki çocuklar yaşlarının da aşağı yukarı böyle onla 18 arasında değiştiğini söyleyebilirim baya mücadele ettiler hı hı. Ee, Çeşitli alana da sahip oldular tabii ama e, aslında şimdi birlikte çocuklarla yaptığımız görüşmelerde aslında onu da Sözküç'ün ekibi yaptı tabii. O görüşmelerde röportajlarda da çıkan geri bildirimler var. Belki onu dinledikten sonra hani çocukların hı -hı, sözünü hı -hı. duyduktan sonra üstüne biraz kendi e, görüşümü ya da algımı ekleyebilirim. Hani, hı -hı. Çünkü ben mesela yetişkinlerin artık biraz çocuk katılımının ne olduğuna dair oturup konuşması gerektiğine karar verdim bu üç günün sonunda. Hı -hı, hı -hı. O konuda çok farklı fikirler var, çok farklı uygulamalar var. E, ve bu aslında çocuklara ...zarar veren bir şey de yaratıyor olabiliriz... ...onun da örneklerini gördük kongrede... ...o nedenle belki biraz bunun de düşünmemiz gerekiyor. Evet, son gün çocuklardan bir geri bildirim... ...alınma zamanı yaratıldı... ...protokol gelmeden önce aslında... <gülüyor> ...ve bir arkadaşımızın elini kaldırıp söylemiş olduğu... ...çok güzel bir söz vardı... Cumartesi günü burada uyumaya çalıştım, uyuyamadım bile. Geldikten uyuyamadım <gülüyor> evet, dedi. <gülüyor> hani, gerçekten sıkıldım, uyumaya çalıştım ama uyutmadınız bile dedi. Ve bence gerçekten çok da güzel bir cevaptı evet. aslında düşünüldüğü zaman. Ve herhalde 12 yaşında falandı. Evet evet hani küçük de yani öyle evet. çok da küçük bir arkadaş değildi. Değildi. değildi. Ee, şimdi diğer arkadaşlarımızın yapmış olduğu e, kayıtlar var, onu dinleyelim. Arkasından da belki bir müzik dinleyip ondan sonra Hı -hı. tekrar üstüne şey yaparız. Ee, Bir Söz Küçüğü'n programına da hoş geldiniz. Ben Beren Oğuz. Bundan sonra ben de e, ekipteyim. E, ben de sunacağım. Bugünkü konuklarımız hakkında e, bugün konuklarımızın adlarını alalım. E, ben Damla. Ben Çağla. Ben İsmail Pelenkoğlu. Ben Eda Emel ben Abdullah Seçmeci. Ben İsa Doğdu. Biz e, Türkiye Çocuk Hakları Komitesi olarak birinci e, Türkiye Çocuk Hakları Strateji Toplantısında katılmış bulunmaktayız. E, peki biraz ortamdan bahseder misiniz bile, bize acaba? Ortamımız <gülüyor> e, gayet bir resmi ortamdayız şu an. Gerçekte e, eski toplantılarımız daha böyle çocuklarla daha iç içe geçiyordu, daha bir resmi dışındaydı ve daha rahattık. Şu an birazcık daha gerginiz. ...ama yine de toplantımız e, aksaklıklara rağmen iyi gidiyor. E, programın çok eksi olduğunu söyleyebilirim. Hı hı. Ama artı yönü de var tabii ki de. E, çocuklara yönelik bir program olmadığını düşünüyorum. Çünkü daha çok e, yetişkinlere yönelik hazırlamışlar programları. Ama yine de biz de buna rağmen e, yetişkinler arasında katılmaya çalışıyoruz. Çünkü sonuçta bu bizim toplantımız. Sonra kadar sahibi olmaya çalışacağız. E, e, şey, çocuk Hakları çocuk Kongresi'nden şu an sesleniyoruz size e, sevgili dinleyiciler. Ve e, benim yanımda da program arkadaşı, program arkadaşlarımızdan yapımcılarımızdan Selen e, Gülce ve Beren var. Çocuk Hakları Komitesi'ne sizin duyduğunuz üzere e, bir grup e, arkadaşımızla beraber şimdi Çocuk Hakları Kongresi üzerine ve e, burada tartışılan aslında önemli konulardan biri olan e, çocuk statüsü e, üzerine e, biraz, bir program yapacağız. Ee, aslında aklımızda da bayağı bir soru var çünkü kendileri e, Cuma günü de katılabildiler e, bu kongreye ve e, pek çok e, sunumu da izlediler. Aynı zamanda e, bir kesim de var ki strateji, strateji toplantısına hiçbir şekilde çıkmamış olanlar ve hani tamamen <gülüyor> kendi motivasyonu ona vermiş olan arkadaşlarımız da var. E, Gülce? Ee, bize projemizden bahsedebilir misiniz? bizim projemiz UNICEF ve çeşitli katkılarıyla devam ediyor. Türkiye'nin tüm Türkiye'deki tüm illerde yürütülen bir proje. 81 ilde de arkadaşlarımız var. Herilen bir kız bir erkek eşitlik olsun diye ve bir koordinatör. Her yıl çocuk formuna geliyorlar. Çocuk formunda sorunlarımızdan bahsediyoruz. Yanımızda şu anda Türkiye koordinatörlerimiz var. Damla ve İsmail. Onlar bu konuda daha bilgili. İsterseniz de onlar onlar da yardımcı olsun. Arkadaşlar ben çocuk komiteleri ulusal eş koordinatörüyüm ve Damla arkadaşım da aynı şekilde. Biz bu göreve demokratik bir seçimle gelmiş bulunmaktayız. Normal bir şekilde kendimizi tanıttık. Normal her arkadaşımızın bu seçime katılma hakkı vardı. 81 ilden bir erkek bir kız olmak üzere ikişer kişi gelmekte ve 162 kişi ediyor bu. Bunların oylarıyla bir seçim seçilmiş bulunmaktayız ve buradaki bütün arkadaşlarımızın adına biz bazı toplantılarda kendilerim kendileriniz e, sese oluyoruz. Peki ben bir şey sormak istiyorum. Toplantıda bazı eksiklikler var demiştiniz. Bu eksiklikler hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? E, i̇zin verseniz bu konu hakkında ben de bilgi verebilirim. E, çocuk kongresindeyiz fakat dün de yani Cuma günü yaşadığımız en büyük problem e, toplantı esnasında çocuklara hitap edilmemesi. Zaten bizim de cuma günden beri savaştığımız konu bu. Hatta Mavi Oda dediğimiz yani büyük salonda bir protesto olayı çıktı. Hani protesto dediğimiz hani insanların yani sunan kişinin konuşmasını istemedik. Çünkü sürekli yetişkinler konuşuyordu. Bence bu toplantılarda yetişkinler çocuk diline uygun konuşmaları gerekiyor kesinlikle. Çünkü önemli olan çocukların anlaması ve sıkılmadan katılmaları. Birçok insanlarla ters düşüyoruz. Düştüğümüz zaman da kendimize özgü bir savunma yöntemiyle kendi fikirlerimizi söylüyoruz. İnsanlar bunu ne kadar benimsiyor veya benimsemiyor bilmiyorum ama bence bir İstanbul Çocuk Kongresi olarak eksikliklerin olduğunu söylememiz normal ya yani kesinlikle çok eksiklik var çünkü insanlar görüşleri açık değil bence herkes çok net bakıyor olaya Ben şöyle aslında genel bir söyle daha hani devam etmeyi düşünüyorum yani. çocuk çocuk hakları kongresinde aslında şu zaman kadar şahit olduğumuz konuşulanlar strateji toplantılarında böyle gözünün net çıkan konular nelerdi? Ya yani şu ana normal kadar aslında böyle birinci falan diyorlar ama aslında biz ilk toplantımızı çocuk hakları komiteleri olarak 2000 yılında bin kişiyle bir toplantı yapıldı, bilgi verildi. Çocuk haklarını işte e, her yıldan yıla akran eğitim denilen mesela arkadaşlarımız geliyorlardı. E, Kasım ayında bir forum oluşturuluyordu. Her yıldan bir kız bir erkek. Onlar geliyorlardı. Yetiş, yetişkinlerden ilk olarak yetişkinlerden eğitimlerini aldılar çocuk haklarıyla ilgi, ilgili eğitimlerini. Sonra bu e, ...almış oldukları eğitimlere gidip illerinde vermeye başladılar. Ve böyle büyük bir ağ oluşturuldu. Akran eğitimi. Akran eğitim dendi buna da. Bu tür, yani işte toplantının eksiklikleri konusunda bu da var aslında... İçeride e, mesela şey, strateji toplantısı, Seyçek, İstanbul Üniversitesi, e, bilmem ne, bla bla bla, hepsinden bahsediliyor ama e, çocuk hakları komitelerinden bahsedilmiyor. İçer, i̇çerideki bütün düşünceler e, Tüsiyet, Tübitak toplantısında çocuk hakları komiteleri olarak e, verildi, yazılı olarak raporlarak e, sunuldu ama içerideki strateji toplantısında bizim adımız yok. Bizim tüm çalışmalarımızı buna rağmen yok. sayarak demeyeyim de üstü kapalı bir şekilde söyleyerek geçerek evet. biz o kadar evet. çalıştık toplantılara gittik emek harcadık. Ee, üstü kapalı bir şekilde geçerek kendileri hazırlamış her şey kendileri yapmış gibi ortaya direkt sundular yani. Peki ben bir şey daha sormak istiyorum. Demin işte strateji belgesinde bir işte sunuluyordu. Bir kişi söz alarak bu strateji belgesinin çok romantik ve masalsı görüldüğüne değindi. Buna katılıyor musunuz? Ee, aslında ben şu şekilde bir şey var, katılmıyorum diyebilirim, çocuk hakları hayalimiz. Her insanların hani, tüm insanların farklı bakış açıları vardır ya, hı hı. bu romantik olduğunu söyleyen kişinin de farklı bir bakış açısı hı hı. var. Bunun adına çocuk hakları hayalimiz diyen kişinin de farklı bir bakış açısı var. Tamamıyla bundan kaynaklanıyor tüm uzunluklar. O görüşü savunan kişiler ise zaten yetişkinler, bir yerde profesör, doktor olmuş, bir öğretim görevlisi olmuş kişiler söylüyor bunları. E biz o bu yüzden bunlara katılamıyoruz. Çünkü gerçekten bu çocukların anlayacağı dilde olması lazım. Sonuçta biz 18 yaş altındaki kişilere hitap ediyoruz. Onların üstüne hitap eden bir kitap olsa dedikleri gibi romantik olabilir. Ama sonuçta bunun böyle olmak zorunda olması gerekiyor. Çocuklara da birazcık da eğlenceli bir şekilde anlatılması gerekiyor bunların. Böylelikle çocuklara daha faydalı olacağını düşünüyoruz ki sanırım onlar sadece çocuk hakları başlığımız çocuk hakları hayalimiz adlı başlığı romantik olarak aldılar. çünkü bu bir hayal değildi bir 10 sene öncesine kadar ve yani bu gerçekleşmiş bir şeydi ve gerçekleşmesi devam eden bir şey. Sanırım onların romantik olarak kabul ettikleri sadece şu başlık yani çocuk hakları hayalimiz. Yani onlar artık gibi, bir hayalden çıktı aslında. Ya yani onların bütün belge değil de sadece bir kısmı romantik. Yani sanırım evet. öyle Bence Bence evet. en büyük sorun aslında beğenmedikleri yerleri kendi aralarında bir sorun ve kendi aralarında bir çatışma olarak sürekli sözlü çatışmalar yaşandı. Hani söz sürekli onların etrafında döndü. Kim beğenmedi ona laf atıyor, ona laf atıyor. Hani söz bir türlü çocuğa denk gelmediği için en büyük sorun buradaydı aslında. Bir de herkes kendi kullarında çatışıyordu. Evet. Hukukçular hukukça konuşuyor, e, tıpçılar tıpça konuşuyor. Biz bir şey anlamıyoruz. Herkes kendi dilinde konuşuyor. <gülüyor> Çocuklara bu gerçekten haksızlık oluyor ve gerçekten yani biz bu de yine komitelerin en büyükleriyiz. 17 17 yaşındayız, 18 yaşındayız yaşlandık artık. Evet. <gülüyor> Emekli olacağız Emekli mesela olacağız. seni. Evet, <gülüyor> bu arada hatta e, siyaset yapmaya çalışanlar bile oldu yani. Bunu gördüler. Ya. Ama oldu. ne olursa olsun biz gene toplantımızı kendi elimizde tuttuk. Gene katılımcı olduk. Evet. Hem de evet. bayağı bir katılımcı evet. olduk. Evet. Bir de yarın da var aslında. Yani, evet. evet biz yarın da böyle her yere evet, evet. gidip yarın da var. Evet, yarın sunum hazırlayacağız. İçeride 9-8 yaşında bile arkadaşlarımız evet. var. Onların anlamasının imkanı yok. İmkanı yok. Biz biz yine elimizden geldiğince. Evet ben ben de o yüzden savundum yani. Yani yani 9-8 yaşındaki arkadaşlarımız yani bayağı olgun 30 yaşındaki istengle evet. uyuduğuna şahit evet. oluyoruz. <gülüyor> Peki yarınki programda ne olacak? Ee, arkadaşlar bu e, önümüzdeki 1. E, Türkiye Çocuk Hakları Stratejisinin eksik yerlerinin veya tamamlanacak yerlerinin e, tamamlanıp yeni bir rapor halinde bize getirilip daha sonra önümüzdeki 1-2 ay içinde e, yeni raporun çıkarılıp stratejinin tamamlanması dönemi aslında. Yarın da bu eksikliklerin konuşulup tartışılacağı e, bir toplantı olacak, bir e, oturum olacak. Ve yarın e, programımıza e, Başbakanımız e, Recep Tayyip Erdoğan da katılıma, katılım gösterecek. Ona da biz kendi görüşlerimizi, eksikliklerimizi en iyi şekilde dile getirmeye çalışacağız. Kesinlikle. Böyle bir şans bulunmuşken bence başbakan geldiği zaman gerek olsun şikayetlerimizi, gerek olsun varsa hani beğendiğimiz noktaları hı hı. söylememiz Millet gerekiyor. Milletvekilerimize ulaşabiliyoruz ama başbakanımıza daha öncelerde formlarda görüşülmüştü. Ama tekrar kongrede buluşacak olmanız bir daha önemli. Peki siz iki gündür buradasınız. Yanlış buluyorsun. E ve Tüm ortamı gördünüz. Ne <gülüyor> kadar etkili olacağını düşünüyorsunuz? Ee, açıkçası ben sunumlardan daha çok gelecek eleştirilerin etkili olacağını düşünüyorum. Çünkü sunumlar yapılıyor fakat hani eğer bizim eleştirilerimiz gelmezse oldukları gibi kalacaklar ve kalacak şeylerin açıkçası bir sürü yanlış da var. Tabii ki her sunulan şeyin yanlışı vardır. Ama önemli olan çocukların burada olup o yanlışları göstermesi ve sunan kişinin de yanlışlarını düzeltip veya farklı bir şekilde bakmaya, bakmasına tıklayabiliriz. İşte. Ee, yarın başbakanımız gelince aslında ben e, böyle tartışabileceğimiz bir ortam bulabileceğimizi sanmıyorum. Yani kendisi konuşmasını yapacaktır illa ama e, böyle yine bu stratejiyi masaya yatıp da tartış tartışabileceğimizi düşünmüyorum. Öyleyse peki bu kongreden size olumlu bir sonuç çıkar mı yani bir şekilde faydası olacak mı? Çıkmak zorunda. Çıkacak zaten gibimize geliyor. 10 yılın geliyor. emeği var çünkü bu stratejinin altında. Bir var. sürü fikir var üstelik. Bir sürü çalışma var. Emek var. Herkesin, her çocuğun düşüncesi var. Yani sadece. sadece yetişkinlerin bunu değiştirmesine izin vermeyeceğiz biz. Kesinlikle. Çünkü onlar kendi kafalarına göre kendi anlayacakları dilde konuşuyorlar. Kesinlikle çocukların anlayacağı bir dilde olmasını biz sağlayacağız. Yani sizin buradaki asıl amacınız bunu çocukların yazını ve bunun olabildiği yetişkinlerin değiştirmemesini. Çocuğun yani. yararını gözeterek aslında Hı -hı. çocuklar için bir şey yapmaya Çocukların anlaması, çocukların hayatlarına geçirebilmesi en önemli nokta. Ya zaten strateji toplantısının amacı da bu. Çocuğun yararını, onlar kendi gözlerinden, biz kendi gözlerimizden. Aslında hepimizin tartıştığı şey bir yandan aynı. Ama onlar sadece kendi e, şeyleriyle şeyleriyle hani kendi alanlarında bizim e, iyiliğimizi bizim e, iyi olmamızı istiyorlar. Biz de hani bizim kendi düşüncelerimizle, hani hep denir ya çocuklar hep saf düşünür kendi doğal düşündükleriyle. Biz de öyle bir şey istedik. Onlar kendi şeyle, e, düşünceleriyle katılmak istediler. Öyle. Ve şunu da unutmayalım. E, Sayacak ve Yunusef e, bizim arkamızda. Onlar destekliyor. Evet. Ama bizim aldığımız kararlar yani bizimle ilgili çıkacak her cümle her türlü kararda kesinlikle bizim fikrimiz alınmıştır. Hı hı. Hiçbir e, kararda ve fikirde e, kendi fikirleri yoktur. Evet, Tamamen biz e, ortaya atmışızdır. Sadece onlar düzenlenmesini daha düzgün cümle halinde olmasını sağlamışlardır. E, peki bu girdiğiniz e, toplantılarda, yerlerde, e, odalarda özellikle dikkatinizi çeken konular oldu mu? Tabii oldu. E, şöyle... E, tartışma ortamı yani tabi oldu ama e, çok fazla yetişkinlere söz verildiğini biz gördük. E, bizim görüşümüz alındı ama ne kadar etkili oldu bilemiyorum. Daha çok yetişkinlerin üzerindeydi bütün konular. Çok fazla da konuşma imkanı bulabildiğimizi sanmıyorum ama açıkçası. Ama e, şöyle de güzel bir yönü vardı. Bazı delegeler e, projelerini sundu. Biz de onları e, öğrenmiş olduk hani her şeyin ne yaptığını öğrenmiş olduk. Mesela siz radyo yoluyla geç... iletişiyorsunuz kimisi tiyatro ile hı hı. kimi daha bir farklı yolda Hani biz de kendi şeylerimizde bunu uygulayabilir miyiz işe yarar mı Hani olmuş ama mu? Sorumuz evet. tam olarak şuydu. Dikkatiniz çeken bir konu başladı. Mesela şu bizim dikkatimizi çekti. Çocuğa saygı ve çocuklar için demokrasi. E, bu ilk defa gözden geçirildi ve burada e, çocukların haklarına, temel haklarına başlık alarak e, bu başlığı atmışlar buraya. Çocuğa saygı ve çocuğun görüşünün alınması çok önemli bir şey bizim için. E, en çok dikkatimizi çeken konu buydu. Şimdi arkadaşlar az önce e, aslında bir e, çocuk e, stratejisi kitapçından bahsettiniz. Bu toplantıya gelen herkesleri gördüm aslında. Evet. Ee, ve e, hani e, bu aslında kitapçının nasıl meydana geldi ve hani bunu nasıl oluşturduğunuz daha ziyade hepinizin de bir ili temsil ettiğini size söylediniz ve hani bu illerdeki çocuklara nasıl Yedirinler alarak buraya geldiniz. Bunu merak etmekteyiz. Öncelikle bütün illerde e, kurulmuş olan çocuk hakları komiteleri var. Biz onları temsilen buraya geliyoruz. Komiteler nasıl oluyor? Okullardaki çocuklar olsun. Hepsinden komitelerde var. Biz de e, ilimizdeki o komitelerin temsilcisi olarak buraya geliyoruz. Onların görüşlerini, onların fikirlerini e, alarak buraya geliyoruz ve biz de buradaki toplantıda bu görüşleri sergiliyoruz. Bu görüşleri toparlıyoruz. E, buradaki Strateji toplantısında da işte e, bundan önceki bir e, gene Seychell'in düzenlemiş olduğu TÜBİTAK Tüsiyet toplantısı vardı. Hepimiz gene oradaki toplantıda buluştuk. Hepimiz fikirlerimizi orada paylaştık. Bu strateji toplantısının hazırlan o, o kitabın hazırlanması bu Tüsiyet e, toplantı Tüsi'de, TÜSİDE e, toplantısında gerçekleşti. Orada işte tartışıldı, neler yapabiliriz? En son hali verildi artık. 10 sene yapılan bir e, emekten sonra hepsi toplanmış oldu bu kitapta. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Tüm e çocuklar haklarıyla var. <gülüyor> Sizin gibi böyle güzel bir radyo e, röportaj yapmak çok keyif teşekkür ederiz. teşekkür ederiz. Evet teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Ben de, benim söylemek istediğim şey bütün yetişkinlerin eğitim sistemini değiştirmek için çaba sarf etmesi. İnsanların okuyup bir şeyleri anlamaya çalışması değil sosyal faaliyetlerle bir şeyleri anlamaya çalışması. Çünkü buradan herkese sesleniyorum madem bütün öğretmenler de herkes duyabiliyor. Eğer dersinizde bir şey okuyarak anlatmaya çalışıyorsanız bilin ki hiçbir öğrencisiz de anlamıyor. Teşekkür evet. ederim. Bize teşekkür ederiz. Teşekkür Teşekkürler. Teşekkür te <Gülüyor> Cumartesi günü arkadaşlarımızın çektiği güzel kaydı dinledik. Ardından da şahane bir şarkıyla sizlerle birlikteydik. Ee, cumartesi günü çekilen kayıtta e, Beren bizlere yeni katıldığını söyledi. Onda buradan hoş geldin diyelim. Evet hoş, hoş geldin Beren gerçekten. E, grubumuza yeni katıldı arkadaşımız da. Hızlı e, bir giriş yapmış olduk. Evet evet girer girmez. E, cumartesi günü çekilen kayıtta Eda İstanbul İlk Komitesi e Eş Başkanı. Çocuk hakları. çocuk hakları Komitesi, Komitesi. Evet. Hı hı. E, eş başkanım, e, başbakan kongreye gelmedi. Yarın gelecek ve hani bizi dinleyecek gibilerinden bir şeyler söyledi. Ve e, aslında bence çok üzücüdür ki başbakan oraya geldikten sonra bile medyanın ilgisi çok yoktu. Üç gün boyunca, yani iki gün boyunca cuma cumartesi günleri televizyonda gösterilmedi hı hı. çocuk hakları. Ee, birinci Çocuk Vakfı evet, Belki açılışıyla oldu. ilgili bir iki küçük evet, haber evet. ama televizyonda, televizyonda çıkmadı muhtemelen Televizyonda çıkmadı ve e, Başbakanın gelmesiyle birlikte iki öğrencinin e, Önce söz almak istemesi Daha sonra bunu başaramayınca Kimsenin kendisini dinlemediğini anlayınca e, Bir şekilde ayağa kalkıp Konuşmaya başlaması ve Korumaların üstlerine saldırılması ve Çok çirkin bir şekilde dışarıya çıkartılması Bir anda haber oldu hı hı. ve aslında Çocuk Hakları Kongresinde 2 üç gündür konuşan çocukların haber olması değil de şiddetin bir yerde haber olması bence çok evet. üzücüydü. Bir, bir çocuğun konuşturulmaması hı -hı, üzerinden hı -hı. haber. Çünkü 3 gündür katılım hakkından söz ediliyordu ve 3. E, gün... Başbakan konuşurken biri elini kaldırdı bir çocuk. Bir tanesi büyük olduğu söyleniliyor, bir tanesinin evet. 18'inden küçük olduğu söyleniliyor. Tartışılır ama sonuçta biri el kaldırdı ve bir şeyler söylemek istedi. Bir de tabii işin şu tarafı var. Orada bir sürü çocuk vardı aslında evet, yani. Evet, hani bu da o... çok kötüydü. Ortamı yaşamaları. Evet, Hı -hı. evet Hı -hı. yani orada hani e, hakikaten bir sürüsü Hı -hı. çok etkilendi ve yani bir yandan çocuğun katılımı derken bir yandan tabii en büyük mesele bu ya katılım ve koruma arasındaki hı hı. ilişki çocuk hakları ile bağlantılı olarak e, dolayısıyla katılımın bu kadar hassas olmasının önemi de o. Yani yetişkinler açısından, yetişkinler tarafından daha doğrusu bir biçimde düzenlenmesi gerekiyor o işin. Ee, o yüzden ben hani şey bu röportajı dinlemeye başlamadan önce yetişkinlerin bunu biraz tartışması lazım arasında dedim. Yani asla hani çocuklar tartışmasın anlamında değil ama e, hani o alanı açmakla sorumlu olanlar yetişkinler çocuklara katılımlarını hı hı. sağlamak için. Ama bunu sağlarken mümkün olduğu kadar aynı zamanda zarar görmemelerini ve gerçekten katılıyor olmalarını sağlamak hı hı. gerekiyor. Aslında arkadaşların söylediklerine de baktığımız zaman Bayağı gerçekten çok... çocuklar katıldı mı? Bu soru evet. çok gündeme geliyor. Dilin anlaşılmadığından, uyuyanların olduğundan, hatta horlayanların olduğundan falan. Hani hı hı. o en büyük salonda stratejinin konuşulduğu salonda. Hani en çok düşündüren şey 5 yıl boyunca yapılacakların kararlara bağlandığı bir yerdi. Evet. Ve çocuk katılımının belki de hiç olmadığı ama çocuklar katılıyormuş gibi gösterildiği bir salonda orası. Yani şey yap, bir haksızlık da yapmamak lazım belki o kadar. Bu Özellikle çocuk komitesinin üyesi olan arkadaşlar kendileri de söyledikleri hı hı. için rahatça onu ifade edebiliriz. Uzun bir süredir çalışıyorlar bu alanda hı hı. ve hakikaten bir sürü şey önermiş durumdalar. Bu ulusal strateji taslak belgesi diye bahsedilen işte üç gün boyunca tartışılan belge. Hani şey gibi bir ifadeleri oldu orada. Hani biz yaptık bizim yaptığımızın üstüne aslında bizim adımız geçmeden... Başkalarının isimleri yazıldı gibi. Tabii aslında o tam olarak öyle değil. Hani ben de birazcık için içinde olduğum için bilmiyorum. Yetişkinler de çalıştılar, çocuklar da çalıştılar. Dedikleri doğru çünkü çocuk hakları komitesi isim olarak o belgenin üstünde bulunmuyor. Ee, bu bir eksiklik hakikaten olmaması gereken bir şey. Ama aynı zamanda yetişkinler de çalıştı bu anda ama temel mesele şu işte hani e, aynı fiziksel ortamı paylaşmak... Birlikte karar almak, birlikte bir şeyler üretmek anlamına gelmiyor. Hı hı. Özellikle çocuklar ve hani gelişim dolayısıyla farklı özelliklere ve ihtiyaçlara sahip çocuklar söz konusu olduğu zaman, eğer gerçekten katılımı önemsiyorsak, o ihtiyaçların önce giderilmesi lazım. Hani önce dil konusunda anlaşabilmek lazım. Hı hı. Çocukların hı hı. sıkılmaması için anlaşabiliyor olmaları lazım. Yani konuşulan şeyin. Sen öyle bir önerim vardı mesela, sen onu söyle istersen. Evet, son gün. Genel bir düşünce alınırken üç günlük program hakkında elimi kaldırdım ve şunu söyledim. Aslında benden önce birkaç arkadaş daha bunu böyle dile getirmişlerdi. Ben birazcık daha sanırım genel bir cümleyle toparladım. E, çocuk hakları beğenilmesi e, çok çeşitli yasalardan oluşan, e, maddelerden oluşan hı hı. ve orijinalinde sanırım dili anlaşılması zor bir metin aslında. Metin, bir ki. metin tabii evet. ki. Ama e, okullarda da dağıtılan, UNICEF'in de hazırlamış olduğu çocuklar için haklarımı öğreniyorum kitapçığı var ve işte... Oyun oynama hakkına sahibim. İznim olmadan kimse benim bedenime dokunamaz gibi kısa ve öz cümlelerle çocuk hakları beğenlenmesi çocukların diline çevrilmiş aslında. Ve ben de elimi kaldırıp bundan bahsettim. Strateji belgesinde konuşulacak konuların hazırlandığı bir kitap vardı. Hı hı. Bu kitabı taslak eğer belge. evet taslak belge bize ulaşmasını istiyorsanız bunu da çocuk diline çevrilmiş bir e, hali gerekli bize. Buradan Kesinlikle. çıkacak sonuçları bir kitap haline getirmeyi planlıyorsanız biz yine ondan bir şey anlamayacağız. Çünkü çok ağır dille konuşuyorsunuz. Konuşulanları anlamazken ok okulan okunanları nasıl anlayabiliriz? Evet. Ve hani evet. E, umarım e, düşünürler ve bir şekilde bunu bir yere, bir yere not ederler. Çünkü sırf benim için değil, oradaki bütün arkadaşların düşüncesi buydu. Elbette Hı -hı. bir de işin şöyle bir tarafı da var. Yani gerçekten Ciddi bir çocuk katılımı vardı Hı -hı. aslında Türkiye Hı -hı. için çok önemli bir örnek. Yani bu hani belki dinleyiciler, kongrenin koordinatörleri, uygulayıcıları tarafından yanlış anlaşılabilir. Onun için söylüyorum yani hakikaten ilk defa yapılan bir şey ve çok önemli bir şey yapa yapa öğreneceğiz bu işi. Hı -hı. Yani hiç kimsenin Hı -hı. bunun nasıl olduğunu bilmiyor aslında. Sadece buradaki yaşadıklarımızdan bir şeyleri çıkarıp bir sonrakine taşımaya çalışıyoruz. O nedenle yani önemli bir çocuk katılımı vardı özellikle Komite üyeleri daha çalış, bu işin üzerine çalışmış oldukları için daha e, etkin de katılabildiler. Ama yine de hani orada yapılması gereken çok başka şeyler de vardı. E, bunların göz ardı edilmemesi lazım. Yani sırf çocukların görüşünü ifade edebiliyor olması, kalkıp istedikleri her şeyi söyleyebiliyor olmaları katılıyor oldukları anlamına gelmiyor. Evet. Bunu, bunu düşünmek gerekiyor. Hı hı. E, i̇ki buçuk yıllık program serüvenimizde ilk canlı programımızın sonuna geldik aslında. <gülüyor> evet. Daha bu konu üzerinde konuşacak çok çok fazla şey var. Ee, önümüzdeki hafta belki daha geniş kapsamlı bir konuya Birazdan değiniriz. Birazdan belki evet, evet strateji belgesinin Hı -hı. içeriğine dair bir şeyler söylemek Hı -hı. üzere. Çünkü onu hiç tartışamadık. Evet. Ee, belki onu biraz konuşmaya Hı -hı. ihtiyacımız var. Programımızın sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya biz tekrar burada olacağız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.